Hz. İbrahim'in babasıyla ilgili bir sorun var. Bir yerde Kur'an'da bahsedilen kişinin Hz. İbrahim'in babası değil amcası olduğu ancak o zamanda babaya amca amcaya baba dendiği ve Hz. İbrahim'in babasının önceden öldüğünü okumuştum. Bu rivayeti de bir hadise dayandırıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atalarının hepsinin hayırlı kimseler olduğunu ilişkin bir hadise bu konuda ne dersiniz? Efendimiz'den nakledilen onun soyunda sifah olmadığıdır. Yani meşru Nikahlı ilişki dışında zina vesaire tarzında bir e, gayrimeşruluk olmadığını anlatır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E,